Bağ, Zafer abi. Merhaba. Basin. Merhaba Cem. Merhaba Cem. Merhaba sevgili Rejenderim Türkiye izleyicilerimiz. <gülüyor> bir bölümde daha bir aradayız. Gondol Düşşü serimize devam ediyoruz. Artık Turgon Reis de gitti. O da öldü evet. O da gitti. Şimdi... ...yolculuk aslında başlayacak değil mi abi? Artık gondolin düştü. Bundan sonra gondolinlerden kim... ...öyle kim kala o kısmında. Kapağa niye yazmıyorsun abla? Hazırlıksız yakalandık. O kadar alıştık ki... ...düşmemesine her bölüm demişler. <gülüyor> Ayrılık yazmıştım oysa ki. Yani birileri ayrılıyor diye düşünmüşler. Düşecek demiştik. Ayrıca kitabını iddiası da bu. Evet. <gülüyor> Kristofor Tolkien iddialı bir başlık atarak <gülüyor> zaten sonu baştan söylüyorum. Senini söylemiş. Hadi bakalım başlayalım. Hadi bakalım başlayalım abi nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık işte belli bir sayıda sivil hatla beraber saraya gizlenenlerle beraber daha sonra da yol üstte gizli geçitte doğru kaçıyorlardı tur ve olabildiği kadar asker falan sonra İdrille karşılaşmışlardı ve oradan da gizli geçitte yaptırdıkları geçitte gidip oradan işte Gondolin dışına kaçmayı planlıyorlardı. İyice şehir <gülüyor> güney kesimlerine doğru gidiyorlar yani bu sırada artık İdril ve Voron ve de yanlarında. Ne oldu Tuğr gazına gelmişti birazcık? İşte geri döndürdü onu Aklı başında olmak lazım. Kızgınlıkla hareket etmemek lazım dedi. Allah'tan o sırada da kule yıkılıp Turgon ölünce hani gitmesinin de bir anlamı kalmadı. Bir de hı hı. öyle de bir tesadüf oldu. O bakımdan hani şu anda kaçma olasılıkları olan bir şekilde devam ediyor. Şehrin güneyine doğru çekiliyorlar ve orada geçtikleri yerlerde ve ufak tefek yağmacı gruplarına falan rastlıyorlar ama önemli bir problem değil. Bunların yanında yeterli sayıda asker var. Onları da yok ediyorlar. Sağa sola kaçışan bir yerlere silmiş pusmuş kadınlar, yaşlılar yaralıları falan da kafileye dahil ediyorlar. Ve şehrin güneyine doğru ilerlemeye devam ediyorlar. O sırada da yolda Voronve ile yan yana yürüyor Tuğar. Ve Voronve'ye şeyi soruyor yani İdril aklı başında değildi. Ben ilk gördüğümde ne oldu ben sizi eve bırakıp döndükten sonra ne oldu onları anlat bana falan diyor. Voronve de şey diyor yani evinin kapısı senin önünde diyor çok uzunca bir süre bekledi seni ayrılmayacağını söyledi falan. Hatta gözyaşlarına boğuldu bir ara sessizleşti. Biz hani şok halinde olduğunu falan düşünürken birden otoriter bir havaya girdi senin bıraktığın askerlerin belli bir kısmına ben işte Tuğur'un eşiyim ve burada yönetim bende ben burayı terk etmeyeceğim eşimin geri dönüşünü bekleyeceğim ama sizler gizli geçitten oğlum Örendili dallara kaçın diye emir verdi diyor. Ve senin kanat adamlarından diyor önemli bir kısmıyla diyor oğlu Örendili ve oradaki sivil halktan kişileri, hastaları, yaralıları, çocukları, kadınları toparlayabildiği herkesi toparlayıp gizli geçitten kentin dışına gönderdi ama kendisinin tuğru bekleyeceğini ve evden ayrılmayacağını söyledi. O sırada diyor ben de yanından ayrılmadım. Belli bir sayıda kanat askerleri de onunla beraberdim. Ama çok üzüldü, çok kederli olduğu belliydi. Ara ara ork grupları saldırıyordu eve ama onları püskürtebiliyorduk ve diğer askerler ne kadar rica etseler de kendisi de kılıç kuşandı ve savaşa dahil oldu diyor İdril. Bey. Eowin gibi herhalde. Ya da bir yörük kızı. Bir yörük kızı da olabilir. Evet, evet. Özellikle Kaş yörelerinden bir yörük kızı olabilir yani. Aynen. Onlarla beraber savaşa katılıyordu ve yani çok iyi savaşıyordu. O da şey orkları falan püskürtmede bize gayet yardımcı oldu. Kılıcını elinden bırakmadı. Bir iki ufak grubu falan püskürtebildikten sonra oldukça yüklü sayıda bir ork saldırısına uğradık. Biliyorlar. Yani. Bu sefer fazla kalabalıklarda ne kadar savunursak savunalım. Tam bir bozguna ulaştıramadık ama biz evden biraz uzaklaşınca onların asıl amacı oradaki evleri yakmaktı ve evini falan yaktılar. Talan etmeye başladılar. Bizi umursamadılar. Hani az sayıdayız, siviliz nasıl olsa sıra bize gelecek falan diye ve bu evi mevi Allah'tan gizli geçtiğin yerini de dikkat etmediler. Öğrenemediler orada bir geçit olduğunu, şehrin dışına doğru bir geçit olduğunu ve bu son hadisenin ardından İdril artık sinirleri demek ki temelli boşalıyor falan. kendine bilmez bir şekilde öne attı. Ateşlerin içine şehrin içine doğru yani kralın sarayının olduğu bölgeye doğru koşmaya başladı. Ben de onun peşinden alevlerden ya da çevredeki orklardan zarar görmesin diye geliyordum ki siz de karşılaştılar işte. Olan hikaye bu. Bir yandan böyle sohbet edip ilerlerken Thor'un evinin bulunduğu yere de ulaşıyorlar. Hani yollarına devam ediyorlar. Thor evini görünce çok fazla üzülüyor. Çünkü gondolindeki evi bütün çevreyle beraber tabii harap edilmiş, yıkılmış. Viran halde alevler sarmış her yeri falan. Evinin de yıkıldığını artık gondolinle de hiçbir bağlantısının kalmadığını falan da hissediyor. O yüzden bayağı içine bir öfke de kabarıyor bu orklara, Melkor'a karşı. Ama duygusal olarak da çok yıkılıyor. Ve şeye geliyorlar. Tuor ve beraberindekiler işte Tuor'un evinin yakınındaki gizli geçite kendi yaptırdığı geçtin ağzına geliyorlar. Tuor oradaki sivillere önce diyor. Siviller buradan geçmeyi denesinler. Hani biz arkalarını kollayarak onların peşinden geleceğiz. Tünele sokmaya odaklanıyor. Oradaki kalabalığı falan. Tünel çok geniş olmadığı için belli bir süre tutuyor aslında hani öyle aldırhuldur huldur geçemiyorlar içinden ama düzenli bir şekilde onları gönderebiliyor ve bir ümitsizlik vardı diyor anlatıcı orada hani biz bu tünelden diğer tarafa geçsek bile artık Melkon'un elinden nasıl kurtulabileceğiz gondolini kaybettik nereye gideceğiz falan halkında büyük bir çoğunluğu sivil halkında böyle çok da kurtulma umudu kalmadığını çok mahzunlaştıklarını ve umutsuz bir çabayla bu kaçışı gerçekleştirmeye çalıştıklarından bahsediyor kafilenin tüm üyeleri geçitten geçiyor o zaman Tuğur bir rahatlıyor. Çünkü belli bir süre tuttuğu için bu zamana kadar bir ork saldırısı falan olur mu diye tedirgin. Ama orkları fark ettirmeden tünele sızabildikleri için şey diyor. Valar diyor hala diyor demek ki bizi bir şekilde kolluyor. Burayı görünmez kıldı. yani mümkün değil bizim buradan fark edilmeden kaçıyor olmamız falan. En son tünele girenler de tünelin yakınında hazır bulunan kazmaları falan alıp tünelin ağzını da çevresindeki duvarları yıkıp kapatıyorlar. Yani oradan orklar bunları takip edemeyecek duruma geliyor. Tünele girdiklerinde şeyi fark ediyorlar. Çok derinden kazılmış bir yer değil. Yani böyle yüzeyin çok az bir altından devam ediyor. Ve çok da geniş kazılmış hani böyle çok kalabalıkların hareket edebileceği ya da henüz ışıklandırılmış bir yer değil. O yüzden meşalelerle beraber ağır ağır ilerlemeye başlıyorlar. Yalnız içerisi dışarıda hala ejderhalar, ateş yaratıkları falan bütün kenti yaktıkları için ısı olduğu gibi aşağıdan da hissediliyor. Bir de tünel dar olduğu için ora temelli hamam gibi bu olmuş falan. Yaşlılar, çocuklar falan zaman zaman kendilerini kaybedip bayılıyorlar falan o kadar sıcak. Bir de yukarıda o devasa yaratıklar falan yürüyünce titreşimden zaman zaman o tünelden parçalar kopup aşağı düşüyor ve onların altında kalarak da o tüneldeki seviller ve askerlerin bir kısmı da tepelerine yağan taşlardan, kopan taşlardan kayalardan dolayı hayatlarını kaybediyorlar. Biraz sayıları azalmış oluyor. Bir süre devam ettikten sonra bir yere geliyorlar. Orada şeyi fark ediyorlar. Ayaklarına böyle ceset falan takılıyor. Bakıyorlar ki bunlar hani hem sivil hem askeri alttan gondolin halkından birileri falan. Hemen tuğur çevreyi araştırıyor. Acaba aralarında erendil var mı bu ölenlerden? Erendil de bunlarla beraber miydi falan diye. Yalnız erendilin ölüler arasında olmadığını görünce bir açıdan da içi rahatlıyor. En azından diyor burada ölmemiş benim oğlum diye. Belli bir süre sonra o düşen taşların tozu, dumanı bilmem nesiyle falan meşalelerini de kaybediyorlar. Hmm. Çünkü havasızlıktan meşaleler yanmamaya ateşleri küçülüp yok olmaya başlıyor. Bir önceki bölümde sen öğren dili sormuştun. Canım. Evet. Nerede diye. Önden, da da Önden gitmiş meğerse. <gülüyor> İki saat olmuş neredeyse tünele gireli. Hala tünelin ucuna varabilmiş değiller. Bayağı uzun İzap bir tünel abi. demek ki. Gerçi çok da yavaş ilerliyorlar. Önlerini doğru düzgün göremedikleri için. Tünelin son kısmına geldiklerinde ise şöyle bir durum var. Oralar tam olarak bitmemiş. Henüz duvarlar düzleştirilmemiş falan. Sivri kayalar mayalar var. Hani ve daha dar. O yüzden olabildiğince hızlı hareket eder ken pek çoğu da kafasını, gözünü, kolunu, bacağını kestiriyor kayalarda falan. Temelli yavaşlıyorlar artık hiç zayiat vermeyelim mümkün olduğunca falan diye. Çok ağır ağır ağır ağır ilerlemeye devam ediyorlar tünelin içinden. En sonunda şeyi görüyorlar artık. Tünelin sonunu o iki saatin, üç saatin sonunda tünelin sonuna doğru gelmiş oluyorlar. Tam cemlik ortam yalnız <gülüyor> abi. Karanlık, basık, <gülüyor> sıcak. Toz, duman. Cem'e fenalık geldi şu anda bile. Ben çoktan çıkmıştım. <gülüyor> Nereye çıkıyorsun çoktan? <gülüyor> Topuk. <gülüyor> Önden koşuyacak. Bir Hiç bir şeyi dinlemem. Ben bir önden gideyim de bakayım. Yakışıyor mu ortusu versine? Yakışıyor. Gonca Lindi bu işler. Kaçan kurtulur. Neydi? Kaçanın anası ağlamaz bir <gülüyor> şey. Sonra geldiklerinde böyle bir tünel böyle dümdüz gidiyor. Şöyle bir dönüyor. Hani çıkış yeri dönüş. Oradan geçtikleri zaman zamanında orası bir gölmüş. Bir vadiye açılıyor ama çok eski zamanlarda orası bir gölmüş. Sonra neden oranın suyu çekildi ne oldu onu anlamamıştı. Bilmiyor kimse. Ama sonuçta sular falan çekilmiş. Böyle bir düz bir vadi haline gelmiş. Küçük bir vadi haline gelmiş. Her tarafı da çimenler ve sarmaşıklar sarmış. Böyle konaklanabilecek nefes alınabilecek bir. Oraya vardıklarında bir görüyorlar ki bayağı kalabalık İdril'in gönderdiği siviller de oraya kadar tünelden kurtulanlar orada durmuş ağlaşıyorlar, bekliyorlar, ne yapacaklarını bilmiyorlar falan. Yani sivil kafilenin sayısı neredeyse iki katına çıkıyor Gondol'dan kurtulanlarda orada belli bir kalabalık buluyorlar. Örendil? Örendil onların arasında da yok. Yani Örendil bulunamıyor şimdilik. Nerede ya Örendil? Gerçekten nerede? <gülüyor> <bir çocuk ya? gülüyor> Ve Örendili orada da görmeyince şey yapıyorlar aslında bunlar da biraz panik diyorlar yani. olan Nerede bu çocuk? Hani ölüsü de yok dirisi de yok. Ne yaptı bu askerler nereye gittiler falan diye. Ruhları daralıyor neredeyse. Ondan sonra o kalabalığa falan rastlayınca şeyin sorumluluğu daha da bir artıyor. Çünkü sivil sayısı da çok artmış oluyor. O kalabalığın arasında askerler yok hep sivil halk var kadınlar çocuklar yaşlılar falan geri dönüyorlar şeye doğru bakıyorlar o vadiden kente doğru bakıyorlar ve kentin alev alev yandığını uzaktan da olsa ateşlerin sardığını ve ağzanın ateş çıktığı için ve gece karanlık olduğu için ateş ejderleri falan sokaklarda dolandığını falan görüyorlar o alevlerin ip gibi devam ettiğini kralın bahçesinin oralarda dolandığını kentin birçok yerinden alevler çıktığını falan da fark ediyor halk temelli bir umutsuzluğa kapılıyorlar yani artık içlerinde ufacık da bir umut kalanlar gondolinin artık geri dönüşü olmayan düşmüş bir kent olduğunu ve yok edileceğini kavramış oluyorlar. Ve bu aşırı alevler, dumanlar, ister arasında da aslında şöyle bir avantajları olduğunu fark ediyor. Tabi bunu komutanlar, askerler fark ediyor. O kadar çok is, duman çıkıyor ki şey bunları tarafa bakılsa bile karanlıkta oldukları için kimse bunları fark edemeyecek. Hani o bakımdan da diyorlar hani bu kötü bir bu çok mahvolduk, yandık, yıkıldık ama bu kötülüğün de bize şöyle bir yararı oldu. Bizi görünmeyecek kıldı. Fark edilmez olabildik bu şekilde. Sonra Galdor orada. Galdor diyor ki şimdi diye söze başlıyor. Şafak söküp de diyor bizi diyor güneş içinde görene kadar diyor bizim buradan da uzaklaşmamız lazım. O yüzden diyor çok fazla vaktimiz yok. Bir an evvel diyor kuşatan dağlara varmamız gerekiyor. Ve artık diyor yaz mevsimine girdiğimiz için de geceler eskisi kadar uzun değil. Yani şafa çok fazla vaktimiz kalmadı. Bir an önce yola çıkmalıyız. Bunun üzerine o kalabalık grupta iki fikir ortaya çıkıyor. İki ayrı grup ayrılmış gibi oluyorlar. Tuor'un tavsiye ettiği şey Kristorn geçidine gitmek. Kuşatan dağları var Kristorn geçidinden geçerek aşağı doğru güneye doğru dolanarak muhtemelen o sırada farkında mıydı öyle bir bilgisi var mıydı bilmiyorum ama en güneye denize ulaşmak. Farkındaysa Kirda'nın nerede olduğunu da muhtemelen evet kralla konuştuğunda öğrenmiştir. Balar adasına gene elf kardeşlerinin yurduna sığınabilecekler mi acaba diye o yolu takip etmek istiyor. Diyor ki bizim oraya gitmekten başka bir çaremiz yok. Biz bu yolu kullanmalıyız. Diğer bir kısım ise şey diye düşünüyor. Biz diyor onun yerine diyor Batudven yolundan daha kısa orası yarısı kadar Kriston geçitinden. Oradan diyor direkt ilk giriş yolu vardı ya ilk seferde Tuor'u falan girdiği. O yoldan diyor direkt aşağı doğru inersek diyor kurtulabiliriz. Daha kısa sürede varabiliriz. Yalnız Tuor uyarıyor oradakileri. Orası diyor giriş yol olduğu için diyor muhtemelen de Melkor bütün planları bildiği için Magne'nin ihanetiyle. Oralara diyor yedek güçler koymuştur. O taraftan gitmemeliyiz. O taraftan bir tuzak. Ediril lafa giriyor. Diyor ki böyle grubu bölmeyin bizle beraber gelin. Kriston geçitine gelin diyor. Kartal boynuzu geçitine gelin. Diyor. Oradan devam edelim. Yoksa diyor diğer yol diyor kısa gibi görünse bile sizin felaketinize sebep olacak. Artı diyor oradaki tılsıma falan da güvenilecek bir şey kalmadı. Çünkü gondolin düştüğüne göre üstündeki büyü de yok oldu. Sizi diyor herhangi bir tılsım falan da korumaz orada. Görünmez ya da dikkatten kaçamazsınız. Demek ki tılsımlı da değilmiş yıkıldığına göre. Yani bir yere kadar. Bir yere kadar. Kırsızlık yani. bir, bir yere kadar. Yine de kimileri bu uyarıları dikkate almıyor oradan geçeceğiz diyor. Artık hani şeyde yapamıyorlar bir baskıyla zorla da götüremeyecekleri için. O kısım o tarafa doğru gidiyor ama tabii yine tahmin edildiği gibi Meng'in oralarının kaçış yollarını falan söylediği için Melkor oraya ortlar ve canavarlar falan koymuş onların Bed Udven'in kaçış yoluna. O tarafa giden hiç kimse sağ kalmıyor. Hepsi ölmüş oluyor. Tuor İdril takipçileri ise kuşatan dağlara doğru yola çıkıyorlar. Gece henüz bitmemiş ama şafak yakın. Oradan gece karanlığında yolda nasıl gidecekler? Çünkü hep bir tarafları uçurum falan yarlarla kaplı bir yoldan gidecekler. Orada Legolas Yeşil Yaprak adlı ağaç klanının lideri var. Bu Legolas 3. çağdaki Legolas değil. Yani aynı adı almış. Bu da aslında bir orman elfi muhtemelen. Burada Legolas Yeşil Yaprak diyor. Gandalf'ta Legolas Greenleaf diyordu mesela şeyde kitap. Da. Oysa Legolas da mana olarak yeşil yaprak. Yeşil yaprak, yeşil yaprak diyorlar aslında. Biri sindarince diye başlıyor. Daha sonraki son hikayelerinde yani son denetlemelerinde diyor ki bu sindarin ne uygun bir ad değil Legolas o orman herflerinin dilinde. Onu Dream dilinde olması lazım diyor. Bu Legolas'ın doğrusu bu. Hatta Kuyenyeca'da Light Los diye geçiyor yeşil yaprak. Bu Legolas yeşil yaprak ama şey tabii yani böyle görüşü anormal bir şey. Yani gece bile görüyor. Kedi gibi görüyor derler ya onunki gibi. O yüzden o önde kafile onu takip ediyor direkt olarak. Bu da olabildiğince hızlı ama gene de kafileden kopmayacak bir hızla devam edip bunlara yol gösteriyor. Belli bir süre sonra şafağı hissetmeye başlıyorlar bu yoldayken bile ve burada çok güzel bir tarif Var. Diyor ki şafak diyor güzelim Gondolin kentini selamlayamayacak şekilde ortaya çıkmaya başladı hmm. çünkü artık selamlayacak bir Gondolin şehri yoktu. Yalnız şafak ışıklarına rağmen bölgede bir sis var. Böyle üstleri gene puslu çıplak alanda gözükmezler bunu çok büyük bir şans olarak falan görüyorlar ama benim kendi yorumu muhtemelen yani gene Ulmo dayanamıyor ve onları belli bir süre çevredeki nehirleri buharlaştırarak belli kısımlarını bir sisle kapatıyor ve onların görünmez olmasını sağlıyor. Yani bence burada gene Ulmo bu gondolin halkına belli bir kıyak yapıyor. Kuşatan dağlara ya da daha doğru tabirle kuşatan dağların eteklerindeki daha küçük tepelere vardıklarında gondolinden 40 kilometre kadar uzaklaşmışlar. Bayağı, Bayağı iyi hızlı ilerlemişler. Bayağı mesafe kat etmişler. Yalnız bu Chris geçti geçiti denilen geçit böyle dar bir yolla döne döne dağa tırmanan ve 10 kilometre yukarıda bir yer. Yani düşün Türkiye'nin en yüksek geçitleri bile 1400 metre falandır yani. Bu 10 bin metre yukarıda bir geçit yani öyle böyle, böyle diyor yani Dağın üstünden demek yani. Zirveden zirveye <gülüyor> bir geçiş bu yani neredeyse. Ve oraya doğru gitmemiz gerekiyor diyor. Çok fazla dinlenemeyiz. Belli bir soluklanıyorlar. Bir yaralılara falan bakıyorlar. Zaten yiyecek de çok az ellerinde. O çok az yiyecekleri de şey yapıyorlar. Hani böyle aralarında gıdım gıdım paylaşıyorlar. Zaten eklenen o şehirdeki gizli geçitte doğru giderken çevreden toplanan halklar evlerine girip bir ton eşya kurtarmaya çalışıyorlar. O sırada turizm vermiyor. Sadece yiyecek alın yanınıza. O da taşıyabileceğiniz kadar olsun diyor. Hızlı olmaları gerektiğinde Ve daha sonra bunlar o dağlara geçte doğru tırmanmaya başlayınca kızıl bir güneşin doğduğunu görüyorlar. Böyle kan kırmızı bir güneş doğuyor. Bunu da nereden biliyoruz? Hem kitapta hem filmde. Legolas orkları takip ederken Eomer orkları öldürdüğü şafak işte. Hmm. Kırmızı güneş doğuyor. Kan dökülmüş diyordu ya. Hmm. Muhtemelen bu da Gondolin'de dökülen kandan dolayı kırmızı bir güneş doğuyor. Demek ki elflerin böyle bir inancı ya da bir deneyimi var. Ta o zaman Üçüncü çağda bile bu kırmızı güneş hikayesi kullanılıyor. Hem de buradaki adaşının olduğu zamandan kalma bir tabir belki de. Bu Kırmızı Güneş Meselesi Çanakkale'yi anlatan bir kitap okumuştum. Orada da kullanılıyor mesela şehitlerden Hı. dolayı. Muhtemelen de belki Dünya Savaşı tecrübesinden dolayı oradan gözlemlemiş olabilir. Gondolin harabeleri üstüne de artık o isler, dumanlar, nemden falan kaplanmış. Gondolin'deki yıkıntıları harabeleri hem zaten iyice çok uzaklaştıkları için hem de doğru düzgün net bir görüntü alamadıkları için net olarak görmüyorlar. Ama her yer tütüyor belli yani. Gondolin cayır cayır yanıyor ve belli bir süre çıktıktan sonra yolun biraz daha ilerisinde vartlara yani kurtlara binmiş orklar tarafından kovalanan küçük bir kafile görüyorlar. Onlar da kaçıyor o orklardan. Tuor böyle gözlerini dikip baktığında oğlu Erendil'in de o kaçanlar arasında olduğunu fark ediyor. Oğlu Erendil'i görür görmez diyor ki hey, diyor bu oğlum Erendil. Çünkü diyor oğlumun diyor yüzündeki parlayan ışığı diyor buradan bile görebiliyor. Çok seviniyor oğlunu gördüğüne ama aynı zamanda da çok korkuyor. Çünkü arkasında çok ciddi bir vark kuvveti var okla beraber. Ve aralarından 50 tane sağlam savaşçıyı seçiyor. Benle geliyorsunuz diyor. 200 metre ileri doğru koşmaya başlarken o Davudi gür sesiyle de kaçan askerlere bağırıyor. Diyor ki dağınık durmayın. Her biriniz ayrı bir yöne kaçmayın. Bir yerde toplu halde durun. Biz yardıma geliyoruz. Sizi birbirinizden ayırıp tek tek öldürmeye çalışıyorlar. O yüzden toplu halde durun direnin. Biz de yetişiyoruz diyor. Ve inanılmaz bir hızla elinden gelen en büyük bir hızla erendilin yanına doğru koşmaya başlıyor. Hemen askerlerde bir halka oluşturuyorlar. Küçük. Ortada Erendil var. Yalnız Erendil çok küçük olduğu için Hendor diye evlerinin bir hizmetkarı var. Yani bahçıvanlığını yapan, çevreye bakan falan, evi kayası gibi bir şey. Tuorla İdril'in evinin Hendor sırtını almış omzunda. O Hendoru sırtında kaçıyor zaten. <gülüyor> Hendor'la Erendil ortada. Askerler çevresinde yalnız bayağı bir askerle gönderilmiş olmasına rağmen İdril 6 kişi kalmış sadece oh. askerlerden. Diğer hepsi öldürülmüş. Kurt binicilerin sayısı da bayağı kalabalık. Tuor onlara yetişiyor. Askerleriyle dalıyor ve hemen hepsini öldürmeyi planlıyor. Çünkü diyor bunlar geri dönerse bizim diyor kaçan bir kafile olduğunu kuşatan dağlara doğru giden bir kafile olduğunu söylerler. O zaman direkt buraya gelirler. Biz bu kafileyi de kapatırız. Askeri bir düzen oluşturuyor ordusuna. Böyle hilal gibi gene yani böyle genişçe bir kavisli ve hepsini birden kapatıp sadece iki ork kurtulacak şekilde bütün vakları ve ork öldürüyor. vakların tamamı öldürüldükleri için bineksiz kalıyor bunlar. Gondolin'den 40 kilometre uzaktalar. Artık bu kaçabilenler de yaralı bir şekilde kaçıyor. Sadece iki kişi. Hani artık onlar da bir tehlike arz etmiyor. Çünkü o yaralı haliyle varıp varmayacakları belli değil gondoline. Varsalar bile belki bir gün iki gün sonra ancak gidebilecekler. Böylece İzledim. haber verilme durumunu da bertaraf etmiş oluyorlar. Tuğru görmek Eren Dili sevince boğuyor tabii. Babasını görünce çok mutlu oluyor falan. Gidiyor babasının yanına hemen. Sarıldıktan sonra tabi böyle bir kavuşma anından sonra baba diyor bilsen ne kadar susadım uzunca zamandır koşuyoruz diyor bu şeylerden kaçıyoruz. Kaldı ki diyor ben koşmadım bile. Beni handor diyor sırtında diyor taşıyordu. Ona rağmen diyor ben ne kadar susadım. Askerler falan da yanmıştır şimdi susuzluktan diyor. O sırada Thor bir şey diyemiyor çocuğa. Çünkü ne kafilinin yanında yeterince bol su var öyle haldır hıldır dağıtabilecek. Zaten o savaş alanında hiç su getirmemişler. Bir sessizleşiyor. Çocuğu dinlemeye devam ediyor. Erendil de herhalde o coşkuyla anlatmaya doyamıyor. Baba diyor, Megli'nin diyor o şekilde ölüşüne diyor çok sevindim ben diyor. Zaten diyor çocukluğumdan beri hiç sevmezdi. Can yani çok kızık bir adamdı. Evet, o şekilde yani. surdan üstünden ateşlere düşüp ölmesine de çok sevindim. Anneme de diyor silah çekmişti zaten diyor. Yani onu da kaydetmiş anneme kılıç çekti falan diye. Merko'nun ebrinde bütün kurt bilicileri tarafından açık arazide kovalanmayı kaçış tüneline girmeye tercih ederdim ben diyor. O kaçış tünelinden de çok rahatsız olmuş yani çok dar, karanlık falan. Acaba Cem öğrendi mi? Olabilir mi? Olabilir ama. <gülüyor> Bir de dedikoduca hemen anlatmaya başladım. Ne var ya? <gülüyor> Belki de Cem Erendildir bak, olabilir. Birinci çağda Erendil, üçüncü çağda ne diyor? Shorts şualleri, lideri falan, shorts. Ondan sonra kafirliğinin yanına doğru geldikten de İdril ile karşılıyor oğluna gidiyor sarılıyor falan şey diyor öğrendi İdril anneciğim diyor sen çok bitkin düşmüşsün annesi için telaşlanıyor daha çok yorgun tabii ki de falan bir de diyor Salgant hariç gondolin içinde diyor zırh kuşanmış at binen savaşçı da kalmamış diyorlar diyor Salgant hani biz hain diyebiliyoruz ki hain Meglin'le beraber gondolini sattılar falan ama Salgant öğrendinin arkadaşı yani onun elinde büyümüş neredeyse Salgant'la beraber onunla arkadaşlık etmiş. Çünkü çok eğlenceli bir adam bir açıdan da. Bir de misafirperver bir ev tuğurun evi. Yiyecek içecek falan da bol Salgant sık sık tuğurlara idrillere gidermiş. Orada öğrendiğinde oyunlar oynarlarmış. Masallar anlatırmış. Çok eğlenirlermiş beraber. Bir de tabi orada yeme içme fastını da orada halledermiş falan. O yüzden salgantı soruşturuyor Şey diyor annesi de. Salgant hakkında diyor bir şey bilmiyoruz. Acaba hani evinde kıstırıldı öldürüldü mü? Savaş meydanında mı öldü? Yoksa çok daha kötü bir şekilde ki çünkü biz bu numarkı diyor en fazla hürriyetimize düşkünüzdür. Acaba canlı oralar yakalanıp Melkor'un zindanlarında köle olarak çalıştırılmak üzere Agmantam'a götürüldü. Hiçbir bilgimiz yok diyor o Salkant konusunda. Artık dağların eteğine ulaşıyorlar. O tepeleri aşıp dağların eteklerine doğru gelmiş oluyorlar. Sabah da ilerleyen saatlerde şafak vaktinin biraz ötesinde böyle kurşuni bir hava oluşmuş. İyi kötü artık önlerini meşalessiz falan görebilmeye başlıyorlar. Kafiye üye da bir koya çekiliyorlar artık çok perişanlar olabilince hızlı gittikleri için kestane ağaçlarının falan da olduğu bir yerde bir nefeslenmek üzere mola veriyorlar ve bundan sonra hikayelerine Örendil'in de bulunuşuyla beraber kartal boynuz geçtin'e varmaya kadar seyrimizin devamında geleceğiz. Az sonra. Az sonra. <gülüyor> evet yolculuk devam ediyor. Örendil'in nerede olduğu ortaya çıktı. Tamam içimiz rahat. Rahatladın mı? Örendil'i de bulduk. İşte beni yeni buldular şu. An. Öğrencili buldular. <gülüyor> önden mi gitmişsin? Ben önden gittim. Bak ne dedim ben sana? Önden giderim dedim mi demedim. <gülüyor> dedim <gülüyor> doğru. Dedim bak. Hikayeyi bilmeden diyorum. Helal olsun. Bana. Sana helal olsun. O zaman bir bölümün daha sonuna geldik. Kaldı son iki bölümümüz. Gondolin düştü, yolculuk sürüyor. Bakalım neler olacak. Teşekkür ediyoruz Rica Zafer abi. De. Teşekkür ediyoruz Cem. Arkadaşlarımıza, izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bizleri ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan takip ederseniz güncel bütün bilgileri, yayın duyurularını oradan alabilirsiniz. O zaman yeni bölümlerde görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.